Bismillahirrahmanirrahim. Abdul Halık'a ucdivani, kudret-i celal-i aziz. Abdul Halık'a ucdivani. Altın halkadan sultan enbiya, burhan-ı asfiya. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizden müteessesten gelen hali arzu semaya aider sandu sana Ahmedi muhtar kıldı âleme nur-ı huda Hazretin bu Selman, Kasım, Cafer gibi ilemiş neşli hakikat bâyezih rehnüma Kul Hasan-ı Zatî ve Kani Kerem Yusufü ve Lahiyem Salal-i Ceyş-i Asuya Hacı Abdülhalikov'du alifi mahmuda Şeyh Ali Baba Kuladetti Cihan-ı Roşne Bu silsilede dahil olan Abdülhalik'e ucdivani bu Rahul aziz vasiyet-i dermi oğlum Ey ihvanlarım size vasiyet ederim. Cemi halde, cemi halinizde ilim, edep, takva üzere olasınız. Yani vasiyetim bu size. Cemi halinizde ilimle meşgul olun. Kitap okuyun, yavrularınızı okudum. Mutlaka ilimle meşgul olun. Edep ve takva üzere olasınız. Edepli olasınız. takva Allah'tan korku üzerine olasınız. Edepten akşam küçük bahsetmiştim. Uzun edepler var. Kitapların başında onu almışlar. Bir kimse feyiz alıyorum, alamıyorum. Manası bu. Eğer amelinde ihlas varsa, her yaptığı ameli Allah'ın rızası için yapıyorsa, edepli de bir insansa, edep de bulunuyorsa, mürşid kâmile kamile de muhabbeti gayet fazlaysa, o nisbette bol feyiz alır. İhlassız niyeti ise, ihlası yoksa, edep çürük, edepsiz ise, müşid-i kâmile, muhabbeti yoksa zıfırdır yani, hiç lezzet aramaz o kimse. Bunun için edebe ile ait etmek lazım. Eser-i selef-i ikincisi. selefde geçen Evliyaullah'ın yollarını araştırın, aynı yoldan gelin Çünkü büyüklerin Büyüklerin gittiği yol, kullandığı reçete aynı bizde var. Onlar ne ders okuduysa biz de onu okuruyoruz. Yani onların yolundan giriyoruz. Niye büyük olamıyor da kafil oluyoruz? Niye insan olamıyoruz? Pehrizini yediğimizden. Onlar pehrizini yemezdi. İbadet ederlerdi de ile harama bakmayla, yalan söylemeyle, malayaniyle amellerini mahvetmezlerdi. Biz haf içiyoruz da üstüne de ayran içiyoruz. Onun için tesir yapmıyor. Efendim ustamızdan eşitmiştik. Arkadaşım birini gönderdim. Efendim kalbim bazı zaman zikrederdi. Şimdi duruyor. Yapmıyor diyor. Efendim diyor ki yirmi dört saatin gecesini ayıralım, on iki saatin on kaç saati huzurla geçiyor diyor İşte bir saat ders olan hayır yedi saati huzurlu geçer de bir saati huzursuz geçerse o su o çarkı döndürebilir lakin yedi saat huzursuz bir saat huzurlu olsa yine kalbiniz çalışmaz diyor Kıl eksik olur. Bundan belli oluyor ki, bizim çalışmamız tamam olmuyor. Yani, doyuramıyoruz. O artı dolduramıyoruz, onun için böyle oluyor. Üçüncüsü, sünnete, cemaate mülazım olasınız. Ehli sünnet vel cemaate mülazım olasınız. Yani, Sultani Embiya enbiya Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ümmetim 73 fırğa ayrılacak böyle hadisi şerif ile 72 iki si nar olacak cehennem ehli olacak bir kurtulacak ümmetimin 72'si ehli nar yani bir teciyi ehli cennet olacak sordular ya lla o bir kim ehli sünnet ve cemaat ashabımın ve benim yolumdan gidenler kurtulacak, başkaları modil yoldan gidenler helak olacaklar. Niçe Aleviler, niçe Rafazılar, niçe Ceberiler, niçe Kadriyül mezhepler, yani Kadri tariq demiyorum, kadri mezhepler böyle kötü kötü yoldan gidenler mah olacak. Ancak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe-i kiramın yolundan gidenler kurtulacaklar biiznillah Zat diyor ki Abdülkhali Kocduvani Hazretleri, Ehli sünnet vel cemaata münazım arasınız Fıkıh hadis evrenesiniz Fıkıh kitapları okuyun Namaza ait, abdeste ait, oruca ait vesair ibadete ait fıkıhları belleyesiniz Evet Evrenesiniz hadislere, hadisler şimdi bütün tercüma olundu, hadis kitapları alıp hadis evrenesiniz. Fıkıhtan bir kelime söyleyeyim, hatırımızda kalsın. Kayseri ulemasından en kıymetli Mergad-ı Nur olsun, hadis efendi hazretleri. Allah şefaatini nail etsin. aldım diyor babama diyor, abdest aldım diyor. Aynaya baktım da gözümün diyor şöyle pınarında açık şirbit hali var diyor, bir kirik yapışmış diyor. Abdest sana elimi böyle sürmez misin oraya diyor. Şu gözün pınarıda yıkanması lazım. Efendi Hazretler abdest alırken bakın, böyle el mübarek elleri daima bu gözünün burayı böyle eveler. Gözümün orasına elim tokunmamış zannettim, aynaya baktım bana namaz farz olalı 30 sene oldu diyor Şah Efendi diyor. 30 senelik namazı tüm yeniden kaza ettim diyor Hazreti Efendi. Abdeste bir tecip oramı gördüğüm için şüphelendim. Acaba her zaman böyle aldım ola abdesti değil. Abdestim yerli yerinde olmadığı için 30 senedir namazımı kaza ederim diyor Allah şefaatlerine nail etsin. Kederimin dedesi, baba hoca mergad Nur olsun bir sabah namazı uykuya dalmış da güneş değince kılmış sabah namazını Herkesin ismine Abdullah dermiş Abdullah 40 senedir o bir sabah namazını kaza ediyorum Acaba Allah beni affetti mi diye ağlarmış o Bir tecip güneşe kalan namazını Böyle büyük oluyorlar efendim, böyle büyüyorlar Zatlar böyle Allah Şefaatlerine nail etsin O ne bizi ki biraz taklit oluyor Taklit havirata gerçi vesile ise de Aman fıkıha Hadise yiayet edin diyor Daha devam ediyoruz Cahil sofulardan Perhiz iyiliyorsun Yani cahil olan Sofulan Perhiz edin yanına aman Uğraman Böyle halleri biz çok gördük Memleketimize yakın bile vardı, Kitaplarımızda da yazılı mudil tarikatlar var, cahil tarikatlar var. Onların diyor memleketinde oturma, hicret et. Kabri varsa kabrinin yanından süratli git. Yani kabrinden belki bir bela, bir sıkıntıya uğrarsın. Bizim orada bir kısmı vardı. Oturun diyor, namazınızı diyor oturduğumuz yerden kabul ettireceğim diyor tağatı kesik olmayan bir adama, yani kıyamı terk edin diyor, farz olan kıyamın zarar yok diyor, oturun kabul ettirme bana ait diyor. Koluna biraz kan sürmüş, onunla namazı emniyor, kolunda kan var diyor. oraya harpe getirme diyor, Korya'daki diyor, bulaştı diyor, öyle kırıyor, böyle satsata. bunların da perhiz edin, cahil sokulara varmayın. Cahil sofulara varma, bağlandığın ipi kırma, Huzurda boynuğu kurma, görür içi rotgendir. Bu değil. Bizim şifa tarif kitaplarımızda yazılıydı bunlar. Evet. Şimdi böyle riyaret edelim. Namazı cemaatle kılasınız. Namazı cemaatla kılmaya çok muhabbet edin. Mutlakla cemaatle kılın. Hoca Hoca Yıldırım Bayezid, Yıldırım Bayezid, bir gün bir gün Üstaz görüşüyor Muhammed Bukhari Hazretleri ile Efendim şu şöyle değerlendirince, senin şahitliğin caiz değil diyor. Niçin diyor? Beş vakit camiye sizi görmüyorum diyor. Camiye devam etmediğin için senin şahitliğin kabul değil diyor. Padişah, Cevdet Paşa tarihi yazar böyle o serayin önüne Bursa'ya tekrar cami yaptırıyor ki, namazı, serayden çıkayım çıkayım namazı kileyim geleyim diye. oca padişah şahitliğini kabul etmiyorlar cemaate gitmediğinin için. Yani biz çok bunlar da Allah kusurumuza affet Ya Rabbi. <gülüyor> <gülüyor> yani zat böyle haber veriyor. Az söyle, Camil olmak istiyorsan az söyle, Az ye az uyu. Az söyle. İza dahiltum al-kirami <güler> bi tahfif selam ve taklil kelam ve ta'til il-qiyam. Bu hal şeyh şeyh ki ota kelam-ı kiram ki var. İza <güler> dahiltum al-kirami bir mükerrrem insan yanına girdiğiniz vakıtlarda sohbetine, vakı zevklerde bi tahfif is-selam hafif bir selam mireket, selamu aleyküm, duysun duymasın. Büyük üstadlar yanında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sahabe girdiği zaman Sıddık-ı Ağzım Efendimiz'in bazı lafını duyabilirmiş. Çünkü Sura-i Hücrat da o sultan-ı enbiyanın sesinin fevkinde konuşmayın diye emir var ya, o emrin için Hazreti Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda söylediği bazı mu Sıddık Azam'ın bazı duyulmaz. Bugün bizim orada çok edepli hal geçmişti Peler'in gülünde. Klaus hafız vardı, babamdan sonra halife oldu, ihvana bakardı. 32-33 yaşında vefat etti. Gayet münevver bir zatdı merkad Nur olsun, Peler'in yanında bir yüksek söz söylemiş. Yani süt makinesi bozuldu, zor yaptım efendim, demiş. Biz de varlık yemek yiyorduk. Hasan dedi, buyur baba dedim. Hafız benim yanımda yüksek konuştu, edebe muhalif değil mi dedi. Bir kuru, kütük gibi kanaatınız olsun, kaşı vakı olurdu böyle diş kitlenmene deyilemez geyir diye. Böyle kaşı vakı oluyor, kütüle yıkıldı böyle önümüzde. Sahatlarca ayıkmadı. Ellerine böyle kitlenmişti, zorla açtılar. Böyle üç, beş defa vuku buldu. Küçük edebe muhalif hareket etti, kalbi durur ve düşerdi böyle. Bu kadar edepli, bu kadar teslimiyetliydi. Teslim olmayan ihlan olmaz. Satı tarikat, üç, dört esas üzerine kurulmuş. Lezzet alınmadığı bundan. Birisi teslimiyet, birisi rahıta, birisi evrağıda ehemmiyet, birisi o zetaif, kıyaslarını iyice bilip çalışmak. Teslimiyeti şöyle haber veriyor. Sahabelerin hali teslimiyet. Canlarını, aziz kanlarını Muhammed yolunda bahsettikleri için 70 tane veysel karanim olsa bir vahşinin ayağına gelemez. Çünkü Peygamber'e canlarını, aziz kanlarını Bahşettikleri için Allah o dereceyi lütfetti, böyle teslim ediyor o zatlar. Teslim olmadıktan sonra bir doktora, yani biz ancak ne yapıyoruz? Bir reçete alıp onu kullanıyoruz, kullanabilirsek çoğunu da yapmıyoruz ya. başkaları teslim olur, elini kolunu verirmiş de üstaz onu ameliyat yapar. Biz Konya'dan dinlemiştim. Dişçi Hacı Mehmet efendi kardaşımız konuştu, üstazımız konuştu. On kişinin selamını götürdüm efendimize diyor. Yani gözlerime yemin ederim diyor. Vardım İstanbul'a efendim filanın selamı var filanın selamı var filanın. Onun da saydıktan sonra gözüm yumunu oturuyordum. Onu da geldi diyor oraya, gözüm yumununca bura Onu da ameliyat yaptı efendi hazretleri diyor ameliyat yaptı. Yani böyle iyi teslim oldum mu ameliyat yaparlar. Hep bu teslim yüzünden büyük oldular. Mevlana Celaleddini Rumi Hazretleri, Kuddise Sirrahul Aziz Hazretleri teslimiyet hususunda son tecrübeyi gördü, kutlu cihan oldu. Bir günde kutlu cihan oldu. Güzel teslim olanlar tez kamil olur, tez yükselir. Onun için ulemanın diyor teslimiyeti zor, irşadı kolay. Avamın teslimiyeti kolay, irşadı zor. Bir hoca diyor teslim olduktan sonra teskamil olur. Teslimiyeti zor. Çünkü kusura bakar ne eder, elim elin perdese kalın yırtamaz. Kusurlu adam teslim olur, zor irşad olur. Çünkü daime edebe muharif hareketleri çok yapardı ondan. Onun için Allah'ımız bizim Teslimiyetimiz çok yüceliysin İnşallah Hı -hı. diyor ki az söyle, az söyle. İddia dıktım al el kıyamı demiştim. Bir tahfif selam, hafif selam verin büyük yana varınca yüksek konuşma. Bir efendim, şahıf selam ve taklil kelam, az kelam konuş ve tadil ilقيام, huzurundan tezgah. Şimdi bu aldatıcı hazretliler. Mutlisesir Rahul Aziz Efendimiz'in yanına bir meşayih oğlunu katmış, yani tarikat evladını katmış. Efendim hacca beraber gidin gelin diye. Beraber gitmiş, en edepli ihvanıymış, en edepli. Geriye gelince sormuş, nasıl buldun Efendimiz'in müridi? İyi ama çok konuşuyor, kesletül kelam demiş, geveze insan. Sormuş, oğlum ne konuştun efendinin yanında, ne yaptın da sana böyle diyor. Hayır Efendi hiç konuşma nasip bulunur ki diyor. Abdest alıyor, namaz kılıyor, okuyor, zik ediyor. Bir ara bulamıyorum ki efendim şu şöyle demeye. Böyle bütün ibadetle gittik geldik, hiç konuşma nasip olmadı. Oğlum kesletül kelam dimezdi de. mutlaka sen bir konuşmuşsun. Gözüm efendim, konuşmadım, diyor. Efendim niye dedi ya, diyor. Yeni vardığında hiç mi konuşmadın? İsmin ne dedi? Ahmet dedim. Oğlum ismin ne demiş? Ne babanın ismini söylerdin sen, diyor. Yani ismini sormuş, ne ismin? Mustafa oğlu Hasan, demiş. E sana ismini demiş, babanın adı ne? Bu diyor, daha konuştursam da çok kelam ilave edeceğe, tarikattan hiç lezzet alamaz, çok konuşan diyor, onun için diyor, büyükler yanında az konuşulur. Anladınız değil mi? <gülüyor> Mesela anlaşıldı. Onun için az konuşulacak, az söyle, az yi, az uyu. Tarikatta kullanılan adam böyle terhüdericilermiş derhal. Halktan kaç, aslandan kaçtıkları gibi, insanlardan kaç, aslandan kaçtıkları gibi, olur da aslan insanı görürse parçalar dağda yani görüyor hayvanat başında bir taş attın mı kendini demirden demeye çarpıyor aslan. Aslandan nasıl kaçarsan muhalif insanlardan öyle kaç. Bir günceğiz bir sürü koy dovarın içine, geçinin içerisine. Uyuz malın içerisinde, malını bir gözde göndersen ne yapar, bütün vücudu uyuz olur, gelir. Yani biz tecrübe eder, bir uyuz geçini bir güncağız ayağından Allah'a emzirmeye vücuduna uyuz, ürkü verir. muhalif insanlar bir gün gönüllü görüş, kalbine hal uyuz yürken kalbin durur, kalır. Üstazımızdan çok dinledim ben. kelamı dergahında ayırıp, diyor, Fatih Sultan Mehmet Hazretlerinin camisine gittik. Biz geldik, ihvanın birisi gelmemiş diyor. Orada mevlu dokunuyormuş, onu dinlemiş. O muhabbetinden orada evvelermiş. Duruyor diyor, gelmişmiş. Kalbi zikredermiş, kalbi durmuş. Üstazdan sordu diyor, Efendimiz de varmış. Efendim kalbim lehul hamd zikrederdi. Allah'a hamd olsun. Lakin üç gün oluyor, durdu kalbim. Üstaz diyor, murakabaya aldım böyle diyor, baktı diyor. Fatih Sultan'a gitmişsiniz öyle açık söylerdi kerametle, evet efendim, orada ihvanlarımız gelmiş, siz kalmışsınız, evet efendim. mevlüt şerif Şerif'i okunduğunu mu dinlediniz, evet efendim. Mevlüt dinlerken karşında tarikata muhalif bir kimse varmış, kalbi kara, onun kalbinden senin kalbine siyahlık geçmiş, kalbin hasta olmuş oğlum dedi, diyor. Efendimiz içmede üç defa bunu söyledi. Kıyas edelim diyor. Cami-i şerifin içinde okunur okunurken hiç haberin olmadan karşındaki adamın kalbinin siyasi kalbine geçerse gönüllü onunla konuşmak, male yani yapmak onunla oturup kalkmada hiç lezzet olur mu? Yani kalbin kararmaz mı? Kötü olmaz mısın? Bizim yanıldığımız yerler hep böyle oluyor. Allah kusurumuzu affetsin. Ahim. Demek ki az söyle, az ye, az uyu. Halktan kaç, aslandan kaçtıkları gibi. Nasıl aslandan kaçılırsa, öyle kaç halktan. Konuşma, kendine göre arkadaş bul. Efendi yine konuştu bizim orada. Dere köyümüz var bizim orada. Kıymetli kardeşlerimiz var. Hacı Mehmet bilir. O gitti. Gayet sevimli arkadaş. Adana'ya giderler, Ekim biçerler. Ot develler yani bostan çapalarla şu kavkozuna, beş ihvan beraber gider ki, tek kaza namazımız geçmesin diye dersin de geçmez. Efendimizin yanında yine haber verdik, çok memnun oldu. Bağlarını beraber deperler, Allah'ı unutmayalım. Yani beş kişi, beş kişinin bağı var. Bir gün sizde bir gün onlarda, bir gün onlarda. Beşimiz daima Allah'tan, peygamberden, zikirden bahsedelim de kalbimiz kararmasın diye. Böyle tutturuyor elini oldu. Biz bunları aramıyoruz. Hem talikat tarikat davası ediyor, hem ülezzet alacağımız iddia ediyor, hem böyle olmaz kardeşim. İlla arkadaşını bulacaksın. Evvel refik sünnet tarik. Evvel refikini bulacaksın, sonra yola gireceksin. Allah kusurlarınızı affet ya Rabbi. Daima halvetinde ol. Daima halvetinde ol. Öyle karışma. Gittiğin gibi yalanınızı git. gerekine evradını çek. Yani daima halvetinde ol. Taze oğlanlarla, buçuk oğlanlarla, avretlerle, kadınlarla, hanilerle, zenginlerle, asıllarla sohbet etme. Yani bunlarla sohbet etme. Dinliyor şimdi. Taze oğlanlarla konuşursan oyunun artarmış yani oyun, çocuklarla oynayanın daima oyunu artar. Anladım. Avretlerle, avretlerle görüşmez, şehvetin artar. Şehvet, kalebe çalarmış. hanilerle çok zengin alanlarla dünyaya kalbi meyil etmiş zenginine. Efendimiz diyor, bir milyonluk ihvanımız var, diyor. Bir kuruş kalbinde dünya muhabbeti yok, diyor. Hiç parası yok, diyor. Bir gümle köşe başında oturan ihvanımız var, diyor. Dünya muhabbeti kalbinde dolu, diyor. Yani dolu böyle. Bunun için yani zenginliğin zararı yok da para, kasada, kese de, evde caiz de, kalpte layecüzü, kalpte caiz de. Bunun için ganilerle böyle çok tam ha böyle konuşup durma diyor. Böyle motor yapfa doğru meyliler, asılarla da sohbet etme, günahkar insanlarla, onların günahı sana yükmesin. Hattul <gülüyor> kahike ujduvanı hazretleri kulafasına demiş böyle vasiplerde bulunuyor. Daha devam ediyor konuşayım. Halal ye, tamın halal olsun. Halal deyince Zübdet-ül Hakayık Tercümesi Gayetü Değayık Kitabında Hadisami Efendi Hazretlerinin İrşadına sebep olan kitap bu olmuş Zübdet-ül Hakayık Tercümesi Gayetü Değayık Yani kısıl Diller Yaylada Oturuyorum diyor, mektepten gelmiş Kafam mektep Kitaplarından osandığı için Emelcikli bir Mahmud Efendi Hoca vardı ona diyor ki: "Mahmut efendi bana bir kitap ver de okuyayım da şöyle bir kafam başka tarafa diyorsun diyor. Efendim, "Kuş dili bir kitabımız var ya, anlayabilir mi bilmiyorum, anlayamaz mısınız? Bizim kitaplar kuş dili. Kuş dili olsun bir çalışayım." Bu Zübtetül Hakai kitabını vermiş. Efendi okumuş bir hafta, kitabı getirmiş. "İsade buyursam daha okuyacağım." Anladın mı bir şey? Bir insana mürşid kamil olmayınca o insan olmaz, diyor. Kitabı tam anladım. Allah'ına yemin veriyorum. Sen bir mürşid kamil bulur da bana haber vermezsen, de hakkım kalsın. Ben bulurum da sana haber vermezsem, senin hakkın bende kalsın, diyor. Efendi Hazretleri ondan evveli Hacı Esad Efendimiz'i buluyor, ona haber veriyor, diyor ki, Kutlu Cihan'ı buldum hadi git İstanbul'da intisabit diyor. O bana o kitabı verdi diye onun ne ihtiyacı varsa Adana'da onun ihtiyacını görür. Hoca olduğu anda gazata okumaya meraklıydı. Efendimiz daima onun gazata parasını verir. Mahmut Efendi'ye bu gazatayı veren bizim tarikatımıza sebep oldu, kitabı verdi derdi. Yani bu züketil hakaik kitabında görmüştüm helal nokma insanı irşad eden buymuş yani. Mutlaka taamiğin halal olması. Allah halal rızıktan ayrılmasın Efendinin bazı ehvallarından konuşulur. Yani kirbitini dahi Ümer Bey e aldırmazmış Ümer Bey kendi diyor. Belki şüpheli yerden alır da hava gazına tutturunca bir sigara satılan Irak'ı satılan neden yerden alınır da kirbit Küneha yeterim, husurum bozulur diye sivilitini daha kendi alıldı efendi. Yani bu kadar diye ayetidenler hakkı, kurga helala. Böyle helalar diye daima kurtuluyor. Allah Allah razı kı. Lütfesin kurban olduğum Allah. Allah yenlerden ısın. Demek ki helal diye. O züpdefi laqayıkta şöyle görmüştüm. Bir gün yemek hazırlamış Yusuf ve Hemedani Hazretleri var. Yemeğe yiyecekleri zaman Hızır Aleyhisselam gelmiş. Yeme yemekten ya Yusuf. Niçin demiş? Yemeğe hayız kadın pişirdi. Hayız kadının pişirdiği yemeği yersen zikrin durur belki diyor o yemekten yeme diyor. Yani haram olursa nasıl olur? İkincisi Alaittine attar hazretler olmalı. Yemek yiyecemişmiş böyle yemek yiyeceği zaman bir keşif gözüyle bakmış yemeği yememiş. Niye yemiyorsun efendim? Yemeği bir şiden diyor. Allah'ı göz karıştırmış. Yani Allah hatırında olmayarak yemeği bişirdiğinden huzursuz bir şey yemekten huzursuzluk gelir zikrin belki kayıp olur diye yememiş. İki. Şahin Akşibendi kutlise silahül aziz efendimiz bir yemekten yiyeceğimiş şöyle gözüyle bakmış ki yemeyen içinde dilhem miktarı haram var. Dilhem miktarı. Demiş ki oğlum yemeyen de haram var. Onların gözleri perdesizmiş görür. Sen nasıl farenin pisini görürsün pirinç pilavının içinde kapkara onlar da haramı o şekilde görürlermiş. Ve ondan sonra bu dirhem miktarı haram bulunduğu müddetçe bizim tarikatta üç yedi nihayeti kırk günde tekmirli sülük edilir. Bu dirhem miktarı haram bulunduğu müddetçe kırk sene çabalasan bir adım daha tamam ileriyedirmiş. Biz içmedeydik, içmede bulunuyor. Efendi Hazretleri beraberdir. beraberdik. Sallamahullah bir kadın getirdim böyle eteğinden Meyve doktor motor, erik var, çilek var, seldere var. Bu yine şunu şunun dedi. Biz Kayserli hacı Mehmet efendi vardı. Ah, Akşahan onunla beraber birer nur evet. tuttuyduk, efendik göz attı yiyemendi. Geliye koyuyorduk. Ne diye yiyeceği sor bilmiyoruz tabi. Herhalde evet. içme içiyor. Karnımıza tokanır diye mi diyor? Bilmiyorum. Herk bunun getirdi. Ondan sonra elinin dışıyla efendimiz dışarıya attı yemeği şöyle. Mecliste o pırtılarımızdan dışarı attı. Kadın dedi ki, yim yim benim varım. Yemedi efendim dışarı attı. Bizde hiç cesaret yok ki, efendim niye yemediniz yemeğe? Haram mı vardı? Dinmiyor. O huzurda hiç konuşulmuyor. Yuhl istemezse insanı konuş tutturmaz. Dilimiz durdu. Aldı tabi. Beş dakika geçmedi. Bir adam geldi. Karanlık hacimeme Mehmet Adiller. Yanında bir de tengerlak şapkalı bir adam daha, efendim bizim icra memuru dedi, efendim çok seviyor dedi, elinizi öpmeye gel dedi, İkisi de elini öptü. <gülüyor> i̇cra memurundu efendim, şu kadını için getirdik dedi. O bahçe 8 mi dedi, 12 mi dedi, unuttum. Veresin dedi, hakkını yiyor o kadın dedi. O dedi, malı dedi, taksimin için icra memuru getirdik dedi, ona gelmiştik. O ziyerleri, o kayısı vesaireyi getiren kadın, merma o haktan getirilmiş, efendinin gözü görürmüş onu dışarı atar. Hacı Seyhan Efendi hocam olsun, vaazını dinliyordum. Zamanımızda diyor, öyle veliler var ki diyor hoca, yani meyvanın içindeki harabı görüp de yani bunu ışığıyla atan zatları biz gördük ve zamanında yaşa yok dedi. Merma Hacı Mehmet Efendi demiş, Hocaefendim vanasında böyle söyledi mergad-ı nurosun. Böyle helala riayet edilirse insan kamilleşir. Haram rızık böyle kanı bozuyormuş. Kalpte böyle daima havatırlı namaz kılarına daima vesvese yediğin tahamlardan geliyormuş. Yani haram tahamlardan. Adan alacaksın Hasan Efendi hiç devata gitmez. Belki pangayla alakalı ne olur diye hiç devata gitmez adeti değerli. Yani oruçta yetmez bende. haram yederdirler belki şüpheli taham yerim diye yetmez. Soğuklu için bizim kusurlarımız çok kardeşim. <gülüyor> Allah kusurumuz halal ye, şüpheden perhiz et, şüpheli tam yeme. Şüpheli olursa şüphede vakı olan haramda vakı olur. Helal mola haram mola, haram mola, helal mola. böyle diyor haram oluyor, yemeyeceksin. Yani acık bu benim için helal mı ola haram ola diye bu şüphe geldi mi? Ben rafta uzamasa da şeyler üst gelmese Hazreti Adem'den bir misal vermek istiyorum. Hazreti Adem Şit Aleyhisselam'ı diyor. Oğlum sen peygamber oluyorsun diyor. Sen peygamber oluyorsun. Sana vası ediyorum diyor. Dört şeyi yapma diyor. Bu baba diyor? Müşerreresiz iş yapma bir diyor. Ailenin sözünü tutma diyor iki diyor. Nefsinin hevasına uyma diyor üç diyor. Şüphelendiğin işi tutma diyor dört diyor. Baba niye dedim bunu diyor ya Adem diyor. Oğlum diyor. Bana buğdayı de ailem diyor. Orada beni cennetten çıkartmaya sebep olan buğdayı diyor. Getirdiğimde diyor, Meleklere desem miydi ki diyor, Buğdayı getirdi, yiyeyim mi yemeğimi deyip müşeveleyi etsem mi deyip yeme derdi, Kurtulur giderdim, müşevele etmediğim için cennetten çıktım diyor. Bir. Onun için diyor daima müşeveleli yapın işlerinizi. Ve şavir hün emir buyuruyor Allah. Müşeveleyi terk etmem, bir. İkincisi, Aileyim sözünü tutma, Şaviruhunna khalifuhunna hadis-i şerifi var. Ailenizle müşavirinin hilafına hareket edin. Ailem buğday getirip de nazlanıp da Allah'a seversen yediği yalvarınca ben onun nazına dayanamadım yedim de o yüzden cennetten çıktım diyor. O, o yalvarmasa ben yemezdim o buğdaydan diyor. Onun için ailenizin her dediğini tutmayın diyor. Birisi Şami Şerif'te ailesi damın başındaymış. Aman merif düşen Serpen Akhtar gel diyor kendine kaldırıyor aşağı atıyor. Sen öyle dedim sözünü tutmayacağım. Bu kadar durmaz ya, yani kitap bunu da yazmış ayağı kötülen kırılmış. Gelmişler demişler yavuz sen nereye böyle aksa adamsın? Ayağını kırana kadar söz tutmak, tutmamak ne olur burada diyor bunu böyle yaptın. Onda da hayır var arkadaş, onda da hayır var diyor, diyor. Ne hayır olacak canım, ayağını kırdın yok yerine. Böyle diyor, diyor. Üç gün sonra Yezid diyor, Hazreti Hasan Hüseyin Efendimiz'i öldürmenin için asker toplamaya geldiler, diyor. Kalk bağırın! Efendim ayağım kırıldı efendim, geldiler baklar ayağım kırılmış. Kurban oluyor Ailemin sözünü tutmayıp da adamdan atıldığımda hikmet vermiş kurban olayım Allah ayağım. Geçsem de Yezidlerle beraber Hazreti Hüseyin'i öldürsem de ben o eşkıyalardan ustamı da daimi lanete uğrasam ne olurdum ya Rabbi diye, Allah diyor. Yani hikmet varmış diyor. Onun için diyor ailenizin sözünü, iyi sözünü tak git. Bana kısa enter al, peki. Bana bir isya çoğraf giymem, biraz giyeceğim, peki. Ben kafamı atacağım, peki. Ben komşuları gezmeye geliyorum peki. Bu erkeklik bulacağım. <gülüyor> Olmaz bunlar, günah o. Onu uçuruz anlaşım, bunlarda da Hazreti Adem atamızın emri var. O helakına hareket edin. İki. Üçüncüsü, buğday elma alınca diyor, çekti yani, nefsim istedi yemeği. Nefsinin hevasına uyma diyorum ya diyor. Ben nefsimin hevasına uydum, canım istedi buğdaydan, onu yediğim için çıktım cennetten, diyor. Dördüncüsü diyor, dördüncüsü, ovcumda görünce buğday diyor, yesem vola, yemesem vola, yesem vola, bundan çıktığı mesele de, şüphelendiğimi yediğim için çıktım, diyor. Şüphede vakı olan haramda vakı olur, bu vasiyetimi diyor, bütün peygamberlere duyur hazrat Muhammed duysun. hazrat Muhammed emresin, sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyamete kadar kim bu dört vasiyeti duyarsa birbirine haber versinler diyor, vasiyet ediyor diyor. Atamız hazrat Adem, atamız böyle emrediyor. Onun için kardeşim, şüpheli tahanda yemeyelim inşallah. Daha çok gülme, çok gülme gönlü öldürür, çok gülme. Halk'la mücadele eyleme, insanlarla mücadele eyleme. Kimseden nesne isteme. Dünyaya mağrur, dünya malına mağrur olma. Bir teyir söyledi ise, gönlün daime ahlet ertişesiyle oğlum, dolu ola. Yani imanla ölecek miyim, ölemeyecek miyim? Kabil de suala cevap verecek mi veremeyecek miyim? Defterim sağdan mı gelir, soldan mı gelir? Hmm. Sırat, görür, mizanı adalette günahım mı ağır gelir sevabım. İki cihan güneşinin huzurunda, utanır mıyım ya Rabbi? Böyle gönlüm de bu endişelerle dolu ola, dolu ola. Bedenin hasta gibi ola, mideni acıktırasın, acıktırasın, cemi ağzam doyar o zaman. Mide doydu mu cemi ağza acıkır mide acıktı mı cemi doyar, hasta bir halde bu oldu. Evet. Amelin halis ola, amelini ihlasla yap. Duan tezarru ola, duan yalvarma ola, giyeceğin eski ola, yoldaşın fakirler, dervişler ola, gayen Fıkıh ola. Evin mescid ola. Evin mescidi ola daima nafile namazla neyle evi ihya edesin. Munisin yoldaşın Hakk taala ola. Benim diyor vasiyetim bu size diyor. Böyle bitiriyoruz. Sallive sen ve varik ale asrafin nuri. Cemil enbiya ve resulim ve elhamdülillahi rabbil alamin. Zahrillah taala el Fatiha. arkadaşlarımıza kardeşlerimize yadigol olmanın için pederimden neklan kardeşlerimiz grup halinde bir ilaha çığırıyoruz. Bizi duadan feramış buyurmamamızı rica ederim. Hayda hibir <gülüyor>